6. Özellik Kaynak Kitap Kur'an Bu konu davetçilerin en çok ihtiyaç duydukları konudur. İlmin doğrudan doğruya Kur'an gibi bir kaynaktan alınması orada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında gerçekleşiyordu. Ruhul Kudüs yani Cebrail Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirmiş olduğu ayetlerin birkaçından nasibini alan bir Müslümana, bu ayetler kâfi geliyor ve yeni bir Kur'an nesli yetiştirmek için yeterli oluyordu. Bu nesil, sadece Kur'an'ın vahyinden ve Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerinden besleniyor ve bununla cahiliye döneminin bütün pisliklerini, inançlarını ve değerlerini siliyor, alemlerin Rabbi olan Allah'tan gelen yeni manalarla kalplerini dolduruyorlardı. Bu insanların ortamını değiştiren şey, Allah'ın vahyiyle olan günlük buluşmalarıdır. Nefisler, Allah'tan inen vahyiyle reaksiyona geçmiş ve kendisini önceki haline hiç benzemeyen yeni bir insan olarak buluvermişti. Değerleriyle, duygularıyla, sevinmesiyle, üzülmesiyle, kızmasıyla, rızasıyla, sevgisiyle, gazabıyla, ümidiyle, elemiyle yepyeni bir insan… Eğitici önder Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu merhalede ilim kaynağını tekleştirmeye gayret etmiştir. O kaynak da Kur'an'dır. Peygamber Efendimizin yetiştirmiş olduğu nesil okuma yazma bilmeyen ümmi bir nesildi. Hak ve batılın birbirine karıştığı beşeri kültürü almamışlardı. Yunanlıların felsefesinden, Romalıların bilimlerinden ve Farisilerin hikmetli sözlerinden uzaktılar. Bu nesil sadece Allah'ın vahyiyle mutlu olarak yaşadı. Bu vahyi doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından alıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hz. Ömer'in Tevrat'tan bir sayfayı okuduğunu görünce kızmış ve ''Eğer Musa şu anda aranızda yaşıyor olsaydı bana uymaktan başka kendisine hiçbir şey helal olmazdı.'' demiştir. Bunun için ilk merhalede davetçilerin almış olduğu yöntemin Kur'an'dan kaynaklanmış olduğunu görüyoruz. Müslümanın bu merhalede almış olduğu her şey bu eksen etrafında dönmektedir. Hatta fıkıh, hadis, tefsir, tarih hakkındaki malumatları ve cahiliye ile cahiliye düşünceleri hakkındaki malumatlarının hepsi bu eksenden çıkış yapmaktadır. Hiçbir ilmi tek olarak kendi başına almamış, bu malumatların hepsini Kur'an ayetlerinden almıştır.